Aküya da böyle arkadaşlarımızla sağ olsun onlar da öyle aynı fikir <gülüyor> yaparlar aynı ekimli yaparlar inşallah onlar da sizin gibi sizin gibi insanlar yetiştirirler böyle burada bütün